9. Çölenin Efendisi'ne karşı görevleridir. Yani birincisi, Efendinin görevi nedir çölesine karşı. İçincisi, çölenin, Müslüman bir çölenin İslamiyet'te vacibeti, görevi nedir? Efendisi'ne karşı. İkisi birbirine bağlıdır. Biz dün, e, geçen hafta eee Özellikle kölelerin tarihi üzerinde durduk. Kölelerin tarihi ne kadar önemlidir, nereden geldi, nasıl oldu, bunları hepsini işledik. İslam'da ne dedik? Dedik kölelik, İslam tarihinde İslamiyet köleliği kaldırmadı. Ama ne yaptı? Kaldırma, kaldırmadan daha güzel bir şey yaptı ona. Çölelik kaldı, yasaklamadı çölelüğü. Ama ne yaptı? Neredeki yasaklasaydı belki daha iyi olurdu. Musulmanlar için. O kadar hak hukuk tanıdı çöleye. Neredeyse çöle efendisi gibi oldu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste diyor ki Cibril aleyhisselam geldi bana tavsiye etti. Kimi? Konşumun. Konşuna iyi geçineceksin. O kadar tavsiye etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki neredeyse ben dedim şimdi bana tavsiye eder. diye bu senin varisin olur. Bu neyin önemi çıkartıyor? Konşinin önemi. İslam da o kadar tavsiye etti ki neredeyse efendinin efendisinin varisi olduğu gibi olacak gibi bir Hale geldi. Bu İslam tarihi. Tarihte saydık biz geçen ders. İslamiyet nasıl teşvik etmiş? Onları şimdi bir de kısacası Efendinin üzerine olan vacipleri onları da işleyeceğiz. Ama karşı tarafta batı tarihinde kafirlerin tarihinde ister İslam'dan önce ister İslam'dan sonra ki kefereler. Bugün de ne de o devletler nerede temsil olmuş? Batı devletlerinde. Bunların da başın kim çekiyor? Amerika. Sonra Avrupa medeniyeti. Buların İslam tarihinden önce medeniyetlerine baktığımızda İslam tarihinden sonra medeniyetlerine baktığımızda simsiyah tablo var. İslam'dan önce zaten kendileri diyorlar ki biz İslam tarihinden önce orman kanunlarıyla yaşıyoruz. Orman kanunları nedir? Kuvvetli, güclü, zayıfi harcılar. Şimdi diyorlar biz değişildik, medeniyet sahibi olduk, siz Müslümanlar gerilediniz. Neymiş medeniyetiniz? İşte biz çöleri kaldırdık. İslamiyet bunu kaldıramadı. Evet. Çağıt üzerinde doğru diyorlar. Çağıt üzerinde kölelik kalktı. Ama hakikatte kölelik arttı. İnsanları öyle yani şimdi eski tarihlerinde bunlar ne yapıyorlar? İnsanları çöle alıyorlar, güçlü zayıfı getiriyorlar. Hatta böyle oldu ki Avrupa devletleri gidip Afrika devletlerinden he? Cem'i dolusu siyah adamları getirdiler, kul gibi çalıştırıyordular. Şu andaki Amerika'daki bu zincirlerin aslı nereden gelmiş? Amerikalı değiller. O tarihte Amerikalılar getirdiler köleleri, şimdi onlar orada çok aldılar. Avrupalı da aynı, hakeze. Bunların tarihlerini araştıran, okuyan, görer oradaki zulmü. Bunlar ne yaptılar? Bunları getirdiler, bunları insanları Köle olarak kullandılar. Hakları yoktur. Haşa sözüm dışarı aynen hayvan gibi kullandılar bunlar. Nasıl insan bir hayvanı alır, yemini verir filan o kadar. O kadar ihtiyacını alır ondan. Yemini verir, hava verir ona, suyunu verir. Sen görevim, benimle hizmet edeceksin. İnsanı da aynen öyle kullandılar. Ama İslam'ın müşrik, aydın tarafına bakıyoruz. Bakıyoruz köle neredeyse efendisine sahip olmuş. Şimdi geleceğiz. Resulullah tavsiye ediyor. Aynen sıfırada oturun. Azat etmeye teşvik var. Azat ettiğin evlenebilirsin. Çöle imam olabilir. Vesaire. Yeni tarihlerinde bunları çağır üzerinde var. Çöleli kaldırdılar. Bunu da ne, ne ne gereği kaldırdılar? İnsanlara sah gösterip sol vuruyorlar. Çağır üzerinde kaldırdılar ama İbe planını kullandılar. Eskiden direkt Şümulgen şimdi detaylı yollarda. Plan planı nedir? Bu sefer devletleri çöle yaptılar. Devletler şu anda çöle durumunda. Kimin güçlü devletin her şey elindedir bu dünyada? Görüyoruz işte. Amerika'nın baba her şey yapıyor. Oların babasıdır tabii. Bir de Allah'a iman ederken eden insan Amerika'nın cücüne ne korkar ne aldanır ne hesabını yapar. Ama hayatın sünneti de var. Oları gerek, gerektiren sünnetlerin haricinde biz diyoruz. Resulullah da, sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerle ittifak yapmış. Sülhül de çok şeyden taviz vermiş. Sahabeler onu taşıyamamış, anlayamamış. Resulullah'a neredeyse itiraz haline gelmişler. Hazret Ali'ye diyor, sil ya Ali Resulullah'ı. Sil oradan. Adımı sil. Çünkü karşıda Kureyş'i diyor ben sana Resulullah. Anlaşmada diyor Muhammed, Muhammed, Resulullah Muhammed'le Kureyş'in temsilcisinin anlaşma yapıyoruz. Kureyş'in temsilcisi diyor ki ben sana itiraf etsem sen Resulullah'sın. Ben niye seninle burada karşı, karşı geliyorum sana? Onun için yaz Abdullah'ın oğlu Muhammed. Resulullah Hazret Ali'ye diyor sil telebesini. Hazreti Ali bunu kavrayamıyor. Nasıl olur Allah'ın verdiği sene ismi ben sileyim? Silmem dedi ya Resulullah. Resulullah onun da cehaliye, cehaletini bağışladı. Ne dedi? Nerede Ali yazılmış o Resulullah ummidir okuma yazması yoktur. Nerede yazılmış burada dedi. Elini koydular Resulullah, Resulullah çelmesinin üzerine. kendi mübarek eliyle onu sildi. Bu tavizler başka ama tevekkül babında. Allah'tan başka kimseden Müslüman adam korkmaz. Ha ben onların cücülerin önüne meydan okumam ama icap etse ne kadar azınlık bir çokunluğu Allah'ın izniyle galip gelmiş. Biz bu matoda inanırız. Ama biz düşmanla karşılamayı arzu etmeriz. Eğer karşılasak da Allah'tan Resulullah'ın dediği gibi temenni ederiz neyi? Sabah üzerine. Kalmamızı ve ölmemizi. İşte bunlar kağıt üzerinde kaldırdılar. Hakikatte her çeşit bir günde güclü devletler için çalışıyor. Hepimizi köle olarak dataylı yollardan kullandılar. Osmanlı devleti çöktükten sonra 50 sene yaklaşık direk kölelik. Sümürgenlik. Ondan sonra dataylı yollardan kuklalar. Şimdi kuklalar da çöktü elhamdülillah. La mübarektir. Gaddafi yoldadır. Yemen yoldadır. Başkaları sıradadır. Bunlar da gidecek inşallah Allah'ın izniyle. Bakalım yeni dönemde bizi ne bekliyor? Müslümanlar ders almaları lazım. Evet. Ama bunlar çöle bırakırlar mı bizi? Serbest bırakırlar mı? Hür yaparlar mı? Yapmazlar. Çünkü çıkarları var bunda. İşte biz bunları anlattık geçen derslerde. Bir Tarihe bakarçan tarihe İslam tarihine bunların tarihini görüyoruz. Eskide zaten kendileri de itiraf ediyorlar. Şimdi Amerikan filmleri var Avrupa'da çıkartıyorlar. Tabi çok e, yanıltıyorlar da. İnsancık hallerini de çıkartıyorlar. Halbuki çoğularda insancık halleri bile yoktur tarihlerinde. Gösteriyorlar. Kendileri gösteriyorlar. Nasıl çölelere zulmedermişler. Nasıl Afrika'dan öyle filmleri de var. Tarihleri de yazıyor. Bugün de insaflıları da var içlerinden. Makaleler yazıyorlar, tarihler yazıyorlar. Bunlar da var hepsi. Bir de bizim tarihimize bakalım. Derse geçmeden önce. Bizim aydınlık tarihimize bakalım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'dan önce, İslam'dan sonra ne yaptı? Bak İslam'dan, Vahiden önce kölesine iyi davranıyordu. Kölesine azat etmiştir. İslam'dan sonra da azat etti. Kendi amcesi kızını evlendirdi onunla. İslam'dan önce azat etti, oğul yaptı. İslam oğul yapmayı yasakladı. Bu ne yaptı? Azat etti. Dedi o zaman sen kardeşimsin. Amcesi kızı öz kurayşi kurayşiyye yani aslı soylu bir köleyle evlendirdi. Bu Arap'ta yani şimdi bize bir elçi değer, ne olur ki? Ne olur o da insan. He o zaman ciddi yaşa onu diyemezdi. O zaman adeti ürfü başkaydı. Bu meseleler olmasa olmaz iyidir. Sonra Resulullah'tan sonra Hazreti Ebu Bakır kime azad etti? Bilal. Bilal el Habeşi. Hazreti Ömer Bilal girerken içeriye Hazreti Ömer gibi bir adam He? Bilal Habeşi girerken içeriye Diyerdi Bilalun seyyiduna ve a'teqahu seyyiduna. Bilal bizim efendimizdir. Bunu da bizim efendimiz azat etti. Yani bak köle efendi seviyesine çıktı. Biz öyle tarihin torunlarıyız. Ondan sonra zincirleme sahabeler hepsi böyle gitmiş. Tarihimiz bizim aydındır elhamdülillah. Memlükler dönemini alsak örnek olarak. Tarihte Memlükler dönemi ne zamandır? Abbasilerin son dönemlerinde Memlükler Mısır'da çıktılar. 700 seneden civarında Hicri. Memlükler kimdiler? Memlüklerin aslı Türk. Türkistan, Kafkasistan, bugünün Özbekistan, Kırgızistan'dan oradan Kırım'dan gelen Türkleri Getirilmişler orada. Çimler getirilmiş? Teterler. Yani İslami de değil. Teterler o çocukları saldırı yaparmışlar çöylere. Çocukları almış satarmışlar memlük diye. Getirip İslam aleminde satarmışlar. Diye. O memlükleri o memlükleri bak İslam alemi o zamanda ne olmuştur? Yani çöküşe gidiyordu. Adalet terazisi yamulmuştur. İslam din zayıf olmuştur 700 senelerinde. Cahalet önün almıştır gidiyordu ama hala İslam kaideleri, ölçüleri yerleştirdiği için toplumda bu konular bozulmamıştır. Olması olmazıdır. O memlükleri öyle gözleri gibi bakıyordular bunlara. O memlükler sonradan ne oldular lider oldular. Mesela Kutuz Kutuz kimdir? Memlükler Mısır'da İslam devleti kurdular. En güzül devleti kurdular. Kutuz nedir? Bir Türk asıllıdır. Nedir? Memlüktür. Köledir. Satın aldılar. Ama bunu Eyyubiler bunlardan lider yaptılar. Lider yetiştirdiler. Asker yetiştirdiler. Bunlara vatan sevmek, din sevmek kendi eşit devrendiği için bunlar Türklüklerini Vatanlarını öyle bir şeyleri okuydu. Bunların vatanları, milletleri, kardeşleri İslam dinidir. Bunlar ne oldular? Lider oldu hepsi. Lider olurken devletini kurdular. Kıtız kimdir? Tatar'ı ilk çöktüren ilk Tatar ordusu. Tatar ordusu, Bağdar'ı işgal ettikten sonra Holakan'ın ordusu diyordular. Bunlar cindiler. Havadan inmişler. Hiç galip olmazlar. Öyle bir inanç yerleşti. Bu inanç öyle yerleşti ki ama kıtız ne yaptı? Bu inancı kırdı. Onlara İncalut Savaşı'nda galip geldi. Holakan oğlu o savaşta öldü. Kim midir o Kutuz? Bir memluk Sonradan ne olmuş? Devlet, İslam devletinin en güclü kralı olmuştu. Ondan sonra Bebers geldi. Bebers kimdir? İşte o savaşın Ein Jalut Savaşı'nın ana lideridir Bebers. vahir Bebers. Bu nedir? Bu da Türk'tür. Bunun için bestedi, bir tane Arap bestedi. Halepli, Vali, Harab valisidir. Kendi adını verdi Beyrakdar. Soyadı ya buna Beyrakdar verdi. Adını. Onun için vahir Beybars el Beyrakdar. Anlatabildim mi? Vahir Bebers Kutuz'dan sonra. Kral oldu. Ne yaptı Zahir Bebes? Salahaddin el Eyyubi. Biliyorsunuz Salahaddin el Eyyubi ne yaptı? Harçlıları Harçlıları Harçlıları ne yaptı? Çıkarttı Beytil Mekdis'ten. Orada çöktürdü ama bitmediler. Diğer yerlerde kaldılar. Ta Antalya'ya kadar vardır onların. Bebes ne yaptı? Eyyubi'nin planını tamamladı. Harcları olduğu gibi ne yaptı? Çıkarttı İslam aleminden. Bir tane haçlı kalmadı İslam aleminde. Ondan sonra kalavun geldi. Ondan sonra bir sürü memlükler lider oldu. İşte bizim tarihimiz bunuyla şanlıdır. Bunu da zikrediyorlar. Hatta olardan da bir kısmı ne yaptılar? Bunları zikrediyorlar. Avrupalılar bazı insaflı ehil insafları var, tarihçileri var. Bunları zikrediyorlar. İslam'ın güzel olmasını zikrediyorlar. İslam tarihinde Hazreti Ömer dedi ki, Salim Salim çöleydir. Hazreti Ömer Abdullah'ın oğlunun çölesidir Salim. O kadar tekvalidir Salim. Hazreti Ömer dedi, Salim'i öldürdüler 70 tane e Kuralardan. Hazreti Ömer dedi salim hay olsaydı hilafeti ona verirdim. Ne demek istiyor? Yani bizde hilafet asıl da bil ittifak, bil icma nedir? Kureyş'ten olur. Ama bu kineyet için Hazreti Ömer diyor. Yani bir köleye hilafet bile verilecek kadar adamda vasıf var. Demek ki bizde erimiş. Ne erimiş? Efendi çölelik, İslam'la yapmış. Tek yapmış. Ama çöleliğin hak, hukuk her şey bilir. Yani İslam kadınla erkeği eşit yapmış mı? Yapmış. Ne de yapmış? Ne de yapmış? Mücafaatta, cörevde, değil mi? Ama fiziksel olarak bunu yapamaz. Çölelik o zaman öyledir. Neydir çölelik o zaman? Çölelik o zaman bu oturmuş bir sistemdir. Nasıl bir kadına sen erkek ol diyemezsin? Fiziğini değişemezsin. E çölelik o zaman yerleşmiş. Bu çöledir. Olmasa olmazdır dedik. Dünyanın üçte içisi çöleydir. Üçte biri efendidir. Onun için bu sistem oturmuştur. Bunu değiştirmek kolay değildir. Ondan dolayı mesela Bilal, Bilal radıyallahu anhü dedik ki Hazreti Ömer diyerdir bu bizim efendimizdir. Efendimiz münazade etti. Bilal'den Abusufyan Abu Sufyan kimdir radıyallahu anhu? Abu Sufyan Kureyş'in efendisidir. Kureyş'in efendisi. Geldiğinde Hazret Ömer'den izin ister, içeri girsin diye. Ha? Ne olurdu? Önünde de şey var. Bilal var. Kim var Hazret Ömer de kapıda? izin isteyenlerden. Bilal ile Abu Sufyan var. ya Bilal hebeşi. Simsiyah. Soyu yok. İslam'dan önce. Ama İslam'da soyu yüceldi. Abu Sufyan Kureyş'in İsmail'den gelen sülalesinin şeyi, efendisi. Hazreti Ömer geldi. Önce Bilal'i getirin içeri. Bilal'in işini göreyim. E biz böyle tarihten gelmişiz. İşte ondan dolayı e, İslam tarihi böyle zenginlikle neydir? doludur. Ondan sonra İslam tarihinde dedik ne? İslam dini neyi emretti? Köleliği bir sürü dedik geçen derste meseleler emretti. Bir mesele önemli mesele kölelikte fekkura Nedir? Köleyi azat etmeye teşvik etti. Yani köleliği kaldırmadı ama azat etmesine, onu serbest bırakmasına öyle teşvik etti ki, aynen Resulullah'ın dediği gibi, öyle tavsiye ediyor ki, dedim bu barisim olur, konşum. İslam öyle teşvik etti ki, neredeyse köleli, köle efendisi olacak şeyin. Ayet-i Kerime'de, belet şurasında. Ne diyor? Nedir? Fılaqtahma al-ıqabah. Vma adrakma al-ıqabah. fakr nedir? Alimler diyorlar ki bir çöleyi azad etmektir. Onun için imamlarımız başta olarak Abu Hanife rahimullah diyor ki çöleli azad etmek sadakadan çok oncedir. Auladır. En büyük sadaka nedir? Bir çöl'e azat etmektir. Şimdi bizim çölemiz yoktur azad edelim de. Ama anlamı ne gelir? Ne kadar çöleye önem vermişler. Ondan dolayı bu çölelik meselesi çok önemlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Bir e, bir şahıs sordu. Ya Resulullah bana bir şey söyle. Cennete yakın olayım, ataştan uzak olayım. İşini bilen bir sahabe. Kısa yoldan işini saklama alacak. Bir şey söylemene, cennete beni yakun etsin, ataştan uzak etsin. Otomatik birbirine bağlıdır. Nasıl tevhid olduğu yer kalpte şirk çıkar, otomatiktir. Şirkten tevhid bir araya gelmez. İmanla çift bir araya gelmez. Ataştan cennet bir araya gelmez. Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ve'tek <Sessizlik> nesme. Bir nefes, bir canı ne yap? Serbest bırak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi bunu serbest bırak. Bu ne demektir? Bu demektir ki ne kadar önemi var. Neyin önemi var? Köleyi azat etmek. Yani o zamanda köle çok olduğu için İslamiyet teşvik etmiş. Ha diyorlar niye niye az şey yapmadı? Yasaklamadı köleliği. Biz dedik yasaklasa olmaz. Bu sistem oturmuş. İşte Amerika yasakladı bundan kaç yüz sene önce? 100-150 sen önce. Ne oldu? Kancövdöy'ü götürdü. Ondan sonra çöleler bir şey yapamadılar. Sonradan ne oldu? Yavaş yavaş sistem oturdu. İslamiyet de bu sistemi yavaş yavaş oturttu. Ama nedir? Serbest bıraktı. Ama kölelik biter? Bitmez. Kölelik niye bitmez ki şeyden dolayı? Köleliğin bitmesi asıl da güzel bir şey değil. Bak batı bir günde övünür. Ama güzel bir şey değil. Kölelik olması lazım. Neden olması lazım? Önceden kölelik o zaman da olması olmazıydır. Bugün de de olması olmaz olacak. Eğer bugün de İslam devleti olsa mücahitlere nedir? Kölelik bir nedir? Sermayedir. Karşı tarafta düşmanının gözünü korkutmaktır. Şimdi ne var? Esir var. Esir alıyor ondan sonra anlaşılıyor. Adlar değişilmiş yani. Mücahid ama ne yapacak? Evet gidecek, düşmanı esir alacak, köle alacak. Cariyesini alacak. Bunlar kardır. Ondan sonra gelip satacak. O, o eşi bir günde satıyorlar. Esir alıyorlar. Para karşılığı devletler değişiliyor. Aynandır. Bak bugün de İsrail'de bir tane İsrailli var, Hamasın elinde. on binlerce Filistinli var. İşte neye tutuyorlar o bir taneyi diyorlar? Belki bir kaç tane Müslümanı kurtarırız orada. E, Çölalık aynen. Bunlardan çölelik sistemi kalkmamış, kalkmasın da imkanı yoktur. Ama ne yapmışlar bunlar? İçini boşaltmışlar, adını değiştirmişler. Onun için İslam çölalığı niye kaldırmadı? Mücahidlere teşvik olsun. Karşı da düşman korksun. Şimdi düşman neye korkuyor asker? Ben gitsem savaşa esir düşerim rezil olurum. O zaman ne diye? Adı değişilmiş. Ben düşerim köle olurum. E, esirden kölenin ne farkı var? Esirin hiçbir hak yoktur. Ama çölenin İslam'da bir sürü hak var. Şimdi geleceğiz ona inşallah. Biraz hızlı gidelim. Sora Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki bir sahih hadiste, Bukhari'de diyor, Diyor ki, Hangi bir mümin insan, bir mümin köleğini azat etse, Bütün bedenini ataştan tecer tecer kurtarır. Teşvik, neye? Köleliği azat etmeyin. Aslında bu kölelik bugün de hakiki köleni hakiki serbest bırakıp hür yapacaksın. Ama esirleri bugün de savaş esirlerini yen, savaş kölelerini yen, serbest köleler bizim gibi bugün de köle yapmışlar bütün İslam alemin değil sadece dünyayı köle yapmışlar. Ne var? Biz yapamıyoruz. Bugün de hangi devlet başkanı yumruğunu vurarsa diye ben bu işi yaparım Amerika ya izin vermezse. Demekciy? Aynen kapıya çıkıyoruz. Keçel Hasan, Hasan Keçel. Hiç fark ediyor mu? Fark etmiyor. Edebiyet değişiliyor sadece. Bu çölelik meselesi de öyledir. Aynen Abu Dawud'ta bir rivayet var diyor. Hangi Müslüman kadın, bir Müslüman çöleği, Müslüman kadın çöleği azad etse, onu ataştan kurtarır. İşte bu türlü e, hadisler teşvik ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de diyor ki: "Men Kimin bir cariyesi var ise." Cariye nedir? Ha, cariye kadın köle. Varıysa onu faallama allamat allamaha. Onu öğretti. Ona iyi baktı, yetiştirdi. Yani dinini öğretti, yetiştirdi. Ondan sonra onu azat etti. Ondan sonra onunla evlendi. Bunun iki ecri var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hem köleyi e e azat etme ecri, hem de o köleyle evlenme ecri. Evet. Yani bu kadar önemli meseledir. Köleyi azat etme. İşte bizim dinimiz bunun temellerini atmıştır. İyidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyguladı bunu. Uyguladı. Üç tane hanımı dedik neydir? Cüveyriye, safiyye. Neydir bunlar? Çöleydiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem azad etti buladı. Ondan sonra bulardan evlendi. Bir de çölelik meselesinde çölelik meselesinde tasarrufu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arttırdı. Yani biz biliriz ki bir tane buluk çağına varmadan onun ahkem üzerine yürümez. Sözü olmaz. Vekaleti olmaz. Miras olsa, baba ölse düşmez ona. Ama kölelikte İslam buna esnek bakmış. Ne kadar böyük bir nimet. Ne demiş? Bir tanenin bir çocuğa köle miras kaldı. Şimdi para miras kalıyor insana. Köle miras kaldı. Ne yapacak? bekleyecek ki buluk çağına yetişsin ki akli selim olsun ondan sonra parasında tasarrufat edebilir çölesinde fakihler demişler 10 yaşında olsa bile on yaşın altında olsa bile çölesine azak edebilir hangi dinde var bu Bugün günde hangi Birleşik milletlerinde bu ince terazi hassasiyeti var mı ha var mı bak bu bizim dinimizde var bu kuralı da, bu fıkhı da dinimizin özünden almışlar. Nedir? İşte köleliğin ne kadar önemli olduğu, ne kadar İslamiyet bu konuya önem verdiğini belli ediyor. Sonra, hak sadece burada kalmıyor. Bir kadın, efendisinden çocuk doğurdu, İslamiye demiş bir kadın efendisinden çocuk oldu. O kadın hür olur ondan sonra. Yani efendisi azad etmese de bile o çocuk onu azad etti. Bir, bir, bir hanım çöle hanım, cariye hamile kaldı. Düşük yaptı. O düşük bile diyorlar, alimler diyorlar çöleyi. Yeter ki hamile kaldı. Tamam azad oldu. Ya işte İslam dini. Ne kadar güzel bir dindir. İşte bunu da kim uyguladı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en güzel şekilde uyguladı. Ondan sonra ashab, ondan sonra vesaire. Hepsi bunları uyguladılar. Bir daha bir mesele kaldı. Mevali meselesi. Mevali nedir? İslam'da bir terimdir. O da nedir? Meselen Arap tarihlerine baktan, mesela diğer Filan, filan oğlu filan, filan adamın mevlasidir. Mevlasi nedir? Yani onlara mensüptür, sonradan ektir. Yani bir aşiret var, bir dene gelmiş onlara ek yapmış, aşılanmış kendisini. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, kim kendisini babasından hariz bir tane nispet etse, ateşten onu. Haramdır. Yani bir tane desin ben filanlardanım, filan ailendenim, o aileden değilse yeri ataştır onu. Ki bir günde çok insan var kendisini Resulullah'a nispet ediyor. Ben diyor Haşimiyim, yani diyor ben e, Seyyidim, yani Rasulü Haseniyim, Hüseyiniyim. Halbuki aslı da öyle değil. Bunlar muhakkak ataştan müjdelenmişler. Ama Mevla meselesinde İstanbul'a izin vermiştir. Yani e efendisi köleyi azat ediyor. Ondan sonra diyor bu bizim oğlumuzdur. Oğlumu yani bize men bizim aşiretimizdendir. Onu Arap kabul etmiş. Ondan önce Arap ince teraz sorbunu hiç kabul etmez. Bak İslam da gelmiş ataçtan müjdelemiş. Yani ne diyor? Ama ne diyerler? Mesela. Mesela bazı devletlerde şimdi şey var. Bazı devletlerde vatandaşlık var. Vatandaş oluyor. Birinci sınıf vatandaş, Çinci sınıf vatandaş. Anlatabildim mi? Özellikle körfez ülkelerinde. Vatandaş yapmazlar. yapar da vatandaşı yazarlar. Birinci sınıf, Çinci sınıf. Orjinal mesela suutlu, orjinal olmayan. Orjinal kuvvetli, orjinal olmayan. Öyle yazarlar. Yani sen geldin bir e, şeye, e, mamurun karşısına, bir işlem yapıyorsun, mamur hemen baksa hava atamazsın onun önünde. Ben orijinal değilim çünkü, hava atarsın. Aşiretim yok, şey mi? Sonradan eklem olmuş. Ama İslamiyet burada ne yapmış? Aynen böyle yapmış ama hak hukukta eşittir. Ne demiş? Mevla hum, meselesi var. Mevla nedir? Dedik, olara yap. mesela var. Filan ibni filan diyor, mevla filan. Tarih Özellikle tarihte bu var. Bir de hadisçiler bunu biliyorlar. Bir tanenin şeyini yapmışlar. Mesela birçok büyük alimlerimiz Mevla'dır. İslam alimi birçoku özellikle bel olan Mevla'dırlar. Hasan Basri. Ha? Hasan Basri dedin akan olur Ne de durar? Hasan Basri hadiste imamdır, ibadette imamdır, fıkıhta imamdır. Ama anası neydir? Cariye'dir. Çimin? Ummu Selemen. Mevla'dır. Onun için diyenler Hasan ül Basri Mevla filan. Yani o aşireti olmadığı için o aşirete mensup olur. Yani o aşiret onu azat etti, onlardan yetişti. Bu da İslam dininin neydir? Bir güzelliğidir. Şimdi İslam dini bu çöle toparlasak eğer bir de bu efendinin hakları nedir? Bugün de kölelik yoktur ama neyi var? Uzantıları var. Biz bunun fıkhını bilmemiz lazım. Biz köleliği işler, işleriz şimdi. Dinimizdir bu. Ama bunun eşitleri var, benzerleri var. Yani bir tane patrondur, yanında insanlar çalışıyor. Onu köle muamelesi yapmaması lazım. Ki bir de var. Her şey diyor ya buna bak ya bu adam bizi köle gibi kullanıyor. Var mı? Bütün halkta var bu. Atölyelerde gitsen, fabrikalarda gitsen, adam diyor bizi köle gibi kullanıyor. Demek ki bu ümmet kölenin olduğu tarihine kadar siyah olduğu biliniyor. İslam hariç tabi. Müslümanlık işte bugün de bir işçi bir yerde çalışırken onun görevi var, iş verenin de görevi var. Buna kıyasen neye kıyastır Kölelik, efendilik meselesi. Yani burada fayda var bunda. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kaide koyuyor. Ana kaide. Ne de cenel. La yerhamullahu men la yerhamen nehse. Ne demek istiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim insanlara rahmet göstermese Allah ona rahmet göstermez. Bu kaide mi? Kaidedir. Bunu ezberlememiz lazım? Lazım. Gözümüzün önünde bulundurmamız? Lazım. Elimizde, bu yanımızda taşıyacağız bunu. Yok yuvda bırakacağız. Bunu, bu kaideyi, bu kuralı yanımızda taşıyacağız. Önümüzde duracak. İhsan derecesi gibi. Ben Allah'ı görmüyorum, Allah beni görüyor. Böyle elimiz tetikte olacak. İşte bu bizim için bir kaidedir. Bu ne de? Her şeyde çölalıkta oturur mu? Oturur. Bir patronun şart mı? Şart. İşveren için şarttır. İşverenin şarttır, şarttır. Bir devlet başkanı için şarttır şarttır. Bir bakan için, bir mesul için bir tane elin altında adam çalıştırıyorsan sen ondan sorumlusun. Bir de çölelere dönük. Çöle, de işçi. Bu Allah-u Teala dünyayı kendisi yaratmış. Nedir adı? Halik. Halik nedir? Yaratan. Yaratanın soru sorulmaz. Hikmeti gereği İstediği şeyi yapar, verir, alır. İnsanları ne yapmış? Ha? Tabaka tabaka yaratmış. Eşit yaratsaydı olur muydu? Olmazdır. Dürmen aga, sen aga, inekleri kims aga? Hepimiz aga olsaydık olur mu? Olmaz. Bu Allah'ın hikmetidir. Bir gün bir amca vardır, simit satıyordu. Geldi, arkadaşlar ona sordular, Dediler ya amca sen bu simitler nasıl geçiniyorsun? Soran arkadaşlar ben bir atölyede çalışırdım bundan 25 sene önce. Soran arkadaşlar hepsi usta. Usta da iyi bir maaşı var yani. Bu simitler nasıl evini geçiriyorsun? Dedi elhamdülillah. Allah bize kanaat vermiş. Dedi ben bu simiti satma, satmak kanaat olmasaydı bende sen şu anda burada paydosta bu simiti ye, ye, yemezdin. Eğer her şey senin gibi düşünse, ki ben usta maaş alayım, kalfa mı alayım, olmaz. İşte Allah Subhanahu ve teala birini kral yapar, birini işçi yapar, birini bakan yapar, birini müdür yapar, birini öğretmen yapar, birini lider yapar, birini bilgisayarcı yapar, birini... Değişik değişik. Sen ne yapacaksınız? Mümin insan kadere iman. Çölde de iman etti, kadere iman edecek. İşçi de kadere iman edeceğim. Hı hı. Efendi de kadere iman edeceğim. Tersi de olabilirdir. Şimdi hadislerde geçer. Onun için Allah subhanehu ve teala Zuhruf Suresinde 2. ayette ne diyor? نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنُهُمْ مَعِيشَةٌ Fil الْحَيَاتِ dünya, Dünya hayatında biz kullarımızın maişetlerini, yaşam tarzını, standartlarını ne yapsak Biz dağıttık diyor. O zaman Niye Ahmet'in arabası var, benim yoktur? Niye Ahmet bu kadar muvkiaya geldi, ben gelemedim? Böyle desek ne olur? İmanın altıncı şertine imanımız demek ki zayıftır. Yerine göre Allah kursun, şart düşer. Altıncı şartı nedir? Kadere iman. Kadere iman. Allah bak işte ayette diyor, ben dağıttım diyor. Burada da azamat adıyla nehmü diyor. Azamat adıyla yani işte Şiddetli meseledir. Yani kesin itiraz kabul etmez. Sonra ne diyor allah Teala Teala? رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ Bir kısmını kaldırdık birbiri üzerine. Bir kısmı böyle, bir kısmı böyle. Bir kısmı, böyle. Bir kısmı müdür, bir kısmı. دَرَجَةٍ Derecet derecet yaptım. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا شُخْرِيَّ Bazı bazinden alay ederler. Bazı bazını kullanır. Bazı bazını ne yapar? Hizmetinde koyar. Bu olmasa böyle hayat ne olur? Devam edemez. Dedik ya her ağ olsa olmaz. Hayat devam edecek. Sonra Allah ayetini ne, neyle bitiriyor? Bak ayet sonları bilirsiniz. Hikmet gereği çok böyle şeyle biter. Anlamlı biter. Rastgele değil. Ne diyor? "Ve rahmetu rabbika hayrun mimma yecme'un." Allah'ın rahmeti daha hayırlıdır. Çünkü Allah rahmeti gereği. Bir ayette ne diyor? "Leula nasi ba'dhuhum Eğer insanlar birbirini savaş olmasa, öldürmeseler ne olur? Lefesedetler. Yer ne olur? İfsad olur. Bu savaşlarda Allah Hazret Adem'i yarattı. Şeytan işleyebilir mi ona? İşlemez. Hazret Adam zırhlandı. Ama cinde işledi şeytan. He? Oğullarında işledi. Habil'den Kabil'de. Katil o zamandan bugüne başlıyor, biter mi? Kıyamete kadar devam edecek. Vallah'ın hikmeti gerektir. Şimdi biz kölelerin hak hukukunu anlamak için kime bakmamız lazım? Kimi kendimiz örneği almamız lazım? Laqad kana lakum fi Rasulillah usvetun hasene. Sizin için en güzel örnek kimde var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ona bakacaksınız. Ondan ne alacaksınız? Ders alacaksınız. Onu kendinize örnek tutacaksınız. Şimdi bir, kölenin efendinin hakkı. Efendi'nin görevi. Köleye karşı. Kölenin hakkı efendisi üzerinde. Ne yapacak? Birincisi, kölenin hakkını her zaman esirgemez. Yok, kölenin hakkını vereceksin. Kölenin senin üzerinde ne hakkı var? Dört dörtlük vereceksin. Hiçbir zaman köleni ne çıplak bırakacaksın, ne aç bırakacaksın. Hakkı nedir? Ücreti var ise vereceksin. Ha bu köledir diyeceksin olur mu? Yen bir günde bu işçidir diyeceksin olur mu? işçilerin görüyoruz. Üç dört maaş içeride kalıyor. Ha? bayarı ve yar Bu olmaz. Resulullah burada ölçü koymuş. Teri kurumadan işsinin hakkını vereceğiz. Müminə bu yakışır. Allah Subhanahu taala Nisa suresinde ne diyor? İnne Allah ya emrukum en tu'du l-emanati ila ahliha. Emanetleri ehline verin. Bu da bir emanet. He? Ha? Ve ile hakamtum beyne n-nasi en tahkumu bil adl. İnsanlar arasında da hükmet, adaletle. De Demek ki bu bir emanettir. Hakları, çöllerin hakları üzerimizde bir emanettir. Bu amanatla ilgili bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korkunç bir hadis söylüyor. Diyor ki, Bukhari'de ha. Diyor ki, allah Teala buyurdu ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. 3 ta tane ben hasmıyım kıyamet gününde. Yani ben İlmaz'a zulmettim. İlmaz benim hasmım olur kıyamet gününde. Allah karşısına çıkar. Ya Rabbi diğer Abdullah kardeşmen zulmetti, hakkımı çiğnedi. O benim hasmımdır. Allah Azza ve Celle kıyamet gününde mülk sahibi olan Rabbil Alemin senin hasmın olsa nereye gidersin? Hangi yer seni alabilir, hangi asman seni üstünde kaplayabilir? Var mı böyle bir yer? Senin hasmın yeri göcü Yaradan'ın sahibidir. Ne diyor? allah Teala kimlerdir bunlar ya Resulallah? رَجُلُونَ اَعْتَى ثُمَّ غَدَرٍ Bir şahıs veriyor. Sonra aldatıyor yani zulmediyor. Yani ghadrediyor. Ghadir şeydir. E, e, aldatır yani kurnazlık yapıyor. Ha, arkadan, vurma. arkadan vurma gibi bir şey. اَعْتَى ثُمَّ غَدَرٍ Yani bir hibe yapıyorsun. Yani bir daha ücretini veriyorsun, detaylı yollardan onun elinden alıyorsun parasını. Bu kadirdir. Kadir haramdır İslamiyet'te. yette. bile kadir olunmaz. Savaşta bile kadir olunmaz. Arkadan vurulur mu? Vurulmaz. Anlatabildim mi? Mahdur, ha? Türk Türkçe'de de var. Aferin. Mahdur oldu mu? Kadirden alınmış. Mahdur neden mahdur oldum? Yani haksız yere hakkımı el, el, el, gasp ettim. İşte bunu, bunun allah Teala hasm-ı kıyamet günde. de günde Türkiye'de liste çıkaracak, ooo dijital bile şeyler yetmez. Hesap mekneleri. Ne kadar insan var mağdur, ne kadar gadreden insan var bu sistemde. İşte bir de bırak bir sistemi. Musulmanların içinde ne kadar var. İşte bu ayet çok korkunç arkadaşlar. Bu hadis. Sonra ne diyor, "Verejil bâğ hürr fakâlê Akbar. Bir adam, bir Müslüman yani, ne yaptı? Yani de bir adam, çafir dosya, hasmi kıyamet. Normal çafirlar Allah Teala bakmaz kıyamet gününde. Götürün bunları. Ama onun hasmı olsa yok kıyamet günü Allah Teala. O çiftin üzerine, o çafirlar üzerine daha başka işkencesi var. Ne diyor? Bir hür adamı. Çöle adam değil, onu satar, parasını yer. Bu eskiden oluyordu dedik. Nasıl oluyordu? Adam geliyor çarvana saldırıyor. Çarvandaki insanlar normal insanlar. Bunları esir alıyor, mallarını gasp ediyor, getiriyor çarşıya, bunlar çöle diyor, satıyor onları. İşte hasmı kimdir bunu kıyamet günde? Allahu Teala. Sonra, bir tane bir tane işçi getiriyor. Anlaşırıyor onuyla. İşini yapıyor ondan sonra parasını ödemiyor. Yan sancı çektiriyor. Onun khasmı kıyamet günde Allah teala'dır. Bugün de ne kadar bundan var? Bir sürü var. Bir sürü böyle zulümler var. İkinci. İkinci, hüsn muamele. En güzel şekilde insan çölesiyle, yani işçisiyle muamele yapması lazım. Enes radıyallahu anhu Resulullah'a diyor sallallahu aleyhi ve sellem, diyor on sene hizmet yaptım, bir günden bir güne mene of demedi, kat demedi. Bir şeyi yaptım, niye yaptım bunu, bir şey yapmadım, niye yapmadım bunu demedi bana. İşte en güzel şekilde insan elinin altında olduğu, İnsanı en güzel şekilde davranması lazım. Yok seni Allah Teala benim beni senin üzerinde kısmeti gereği bıraktı. Sen onu kullanacaksın, zulmetmeyeceksin. Zulüm musulmana yakışmaz. 3. Ona ihanet etmemek, çöleye ihanet etmemek ve çöleyi döymemek İslam'da caiz değil. İhanet nedir? Küçümsemek, He? insanların önünde küçümsemek, azarlamak, dövmek. Bunlar nedir? İslam'da caiz değil, haramdır. Ya bu çöle olmadı ya. He? Sonra ne diyor? Hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, bir sahabeden Abu Hurayra'dan rivayet oluyor İmam Müslim'de. Diyor ki mada raba Resulullah şey katbiye diyeyim. Resulullah hiç kimseyi eliyle vurmadı. Ne imra'atan, ne bir kadını, ne bir hizmetçisini eliyle dövmedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Hazret Ali'den rivayet eden İmam Buhari'den Edebü'l-Mufredde Hazret Ali'ye bir çöle getirdi Resulullah. Dedi bunu dövme. Yani tavsiyesi Hazret Ali'ye bunu dövme. Çünkü ben ehli kibleyi döymekten, yani ehli namaz salatı döymekten ne yolundum. Yani bir Müslüman çöleyi döyme diyor. Döymek nedir? İhanettir. Bir sahabe diyor ki ben bir gün çölemi döydüm, baktım birden arkadan bana dedi, seslendi, ya Ebe dedi. Allah sana, sana daha muktedirdir, senin Çölenin üzerine için kudretinden. Allah nedir? Daha muktedirdir. Neye? Çöle. Senin senin ne kadar kudretin var çölenin üzerine? Allahu Teala'nın kudreti daha yüksektir senin üzerine. Bir bir döndüm, baktım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya Resulullah dedim e, bunu ne yapayım? E, azat edeyim mi? Dedi azat etmesen Ataşta yapışır sen o. Ne yapışır? Sen o çöleye zulmun. Yani o çölen, o döydün, onun kefareti nedir? O çöleyi azat etmektir. Yahu ne kadar Subhanallah. İslamiyet bu meselede adalet devrenmiş. İşte çağıt üzerinde değil. Çöleliği çağıt üzerinde kaldırmamış İslamiyet. bilfiil fiil kaldırmıştır. Sonra çöleyi diyor ki İşine gücüne kendi takatinden gücünden fazla yüklenmemek lazım. İşçinin de aynendir. Sen bir çölen var, yükleniyorsun üzerinde. İşçin var yanında, ya o muhtaçtır, gelmiş, mecburi senin yanında çalışıyor. Bu değil ki adamı sonuna kadar kullanırsın. E bugün de böyle mi iş verenler? Valla fitil fitil çıkartır. Anladın mi? Ama o bir tarafta de var. O bir tarafta bizim işçiler de bazen bu işin hilesini kurmuşlar. Onlara da geleceğiz şimdi. Bizim Türkiye'de maalesef bunun işin felsefesini de kurmuşlar. Bu da caiz değil haramdır. Ne diyor işçi? İşi bileceksin, işe gitmeyeceksin. Felsefesini kurmuş. Halbuki bu haramdır. İşe bilerek gideceksin. Çünkü sen onunla adamla anlaşma yaptın. Bu saatten bu saate çalışacaksın. Bu saat, bu kadar para alacaksın. İşte o da nedir? 59. şeydir. E, şübedir. İşçinin, yani de kulun, çölenin görevi nedir? Evet. Sonra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki, Ebu rivayet olan Müslim'de, لِلْمَمْلُوكِ ve وَكُسْوَتُهُ Dür, memlüke, Köleye ne vereceksin? Vacibin senin üzerine giyecek içe, e, giyecek ve yiyecek içecek vereceksin. Ve la yukallifu <gülüyor> minel ameli illa ma yutik. Taakatı kadarı, gücü kadarı amel vereceksin ona. Ya insan hayvanı bile taakati gücü kadarı yüklenir. Onun için Hazret Ömer Şam'a gelirken dedik. Bir Hazret Ömer en büyük devlet başkanı Hazret Ömer Fars'tan Rum umbratörü çöktüren adam. Ha? Çölesiyle kendisi geliyor. Bir tane dabbeleri merkepleri var. Hazreti Ömer'in adaletine bak. İslam adaleti. Diyor ki olmaz ben mileyim. Bir ben mileyim. Bir çöle binsin. Üçüncü diyor, bir adalet daha dağıtıyor Hazreti Ömer Bir de diyor hayvan boş yürüsün. İşte tam adalet. İşte bu Nereden almışlar? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem medresesinden, nübuvvet medresesi. Abu Zer'den rivayet olan Bukharice hadis diyor. Diyor ki, bu çöleler sizi inne ihvanikum havalikum. Diyor bu çöleler sizin kardeşlerinizdir. Bu çöleler sizin kardeşlerinizdir diyor. Allah-u Teala bunları sizin elinizin altına getirdi. Anlatabildim mi? Hikmeti gereği sizin elinizin altında oldu. Kim bir kardeşi elinin altında yen köledir, yen işçidir ona yediri, içtiri yiyecek içecekten verecek. Onu takatinden fazla ona yüklenmeyecektir. Resulullah'ın tavsiyesi. Yani sen ne görüyorsan, Ben nasıl istiyorum elbisemi güzel ciliyim? E işçim de girmesi lazım. Ben efendi girerken yiyecek içeceğinden köleyi de verecektim. Yiyecek içeceğinden yanında çalışanlara da verecektim. Bir de köleyi beşinci köleye ne öğreteceksin? Dinini öğreteceksin. Yani senin yanında bir kölen var. Bu köledir nasıl olsa. Dinini öğretmez misin? Bunu bırakmasın, Camiye gitsin, namaz kılsın, camide ders öğrensin. Bırakırsın. İşte bak. Bu şerdir. Bunun avantajı da var. Çünkü sen meşğulsün o çöleden. Kullukum <gülüyor> ra'i ve kullukum Hepiniz ço çobansınız, sürünüzden mesulsünüz. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir adam senin elinde hidayete varsa nedir? Dünya malından daha iyidir. İşte bu nedir? Bu budur. Bu İslamiyetin adaletidir. Öğreteceksin kölene. Bugün de işverenler, işverenler işçilerini namaz bırakmıyorlar kılsılar. Bırak şimdi İslam'a davet. Adam namaz kılıyor, yok diyor burada namaz kılma sen kaytarıyorsun Ama işçilerde de var. Bazı namaz adıyla yarım saatte bdes ediyor. Öyle bdes alıyor ki sünneti tam köşesine kıyısına kadar uyguluyor. Zaman dolsun diye. Evde sünnetini kılmaz ama iş yerinde evliyaullah oluyor başımıza. Bu da adaletsizliktir. Ne ifrat ne tefrit. Evet sonra dedik ki yiyecek içecekten aynen vereceksin Aynen öndeki hadisteki geçtiği gibi. Bir, bir insan ne giriyorsa onu girmesi lazım. Ne yiyorsa onu yemesi lazım. Ama burada bir güzel hadis var Buharide. Ebu Hureyre'den rivayet ediyor Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki اِذَا جَعَهَلُكُمْ قَادِمَهُ Bir hizmetçin yemeği getirdi seninle oturt onu. Seninle yesin. Eğer o, oturtmuyorsan da onu en azından oradan bir çülük elinden onu ikram et. Yahu ne kadar bir güzel şey. Değil mi? Seni hizmetçin yemeği koydu. Buyurun gel benimle ye. desen. Onun kalbinde cin kalır mı efendisine karşı? Bitirdi iş-i İslamiyet işte. O da dedi, o da çöleliğini bildi. He? Çorabını bildi. Yok dedi ben sizi rahatsız etmeyeyim. Bütün gönlünü rahatsız etmeyeyim. Ben zaten orada yürüyorum. O zaman tamam git mutfakta aynı yemekten yiyorsun. Ama ne yapacak efendi? Kaldıracak bir parça. Buyurun o zaman elimden bunu. Bu neye delalet eder? Sevgiye. İşte bak o kuvveti köleliği nasıl kaldırmış İslamiyet. Ama biz köleliği kaldırmarız. Bir gün gelir biz köle alacağız. Kimi? Küffarı. O gün gelecek inşallah. İşte hikmeti de odur allah Teala kaldırmamış. Biz o gün için yaşıyoruz. Bu gördüğümüz bize zulmedenleri edenleri bir gün olur inşallah. Biz olmasak da torunlarımız ne alır? Köle alır. Onun için köleliği kaldırmamış Mücahidler nasıl teşvik olunacaklar? Biz de alırız onları bir gün köle inşallah. Ama biz adaletli devredeniriz onları. Evet. Sonra e, İslamiyat bak, adalete bak. O kadar saklamış ki, diyor ki evinde çölen oldu, malına sahip çık. Yani bizim Türkçede bir tabir var. Diyor, kapını sağlam çitle, konşunu hırsız yapma. Yani evinde çölen var. Her şeyini meydanda koyma, paranı, altınını, değerli şeylerı. Yarın bu kaybolur, hırsız girer çalar. Bu sefer ilk ki kimden edersin Çöleden. Ya etmesen de sen çöle zor duruma düşer. İslam'ın adaletine bak ya. Ne diyor efendisine? Emre diyor. İşte gizle. Patron da, işveren de. Değerli menzemelerini bırakmasın. Yarın bir kaybolsa toplasın işleri benim filan şeyim kayboldu. Kim buraya girdi sizden başka? Her şey kendini ne altında konar? Ya diyeler olmasaydı. Sonra sekizinci insan çocuk. efendisi kadın erkek. Erkek kadın çölesiyle, cariyesiyle kadın da erkek kölesiyle halvet olmaması lazım. İslam bunu da Halvat Halvet olmaması lazım. Anlatabildim mi? Yani o köle evliyse caiz değil onunla halvet olmak. Ayel evsiz ise, benim cariyem ise o, o ayrı meseledir. Orada izin var. Ama işçi bugünde ne çalıştırırlar? Sekreter. Ne diyorlar? Kadınlar ılımlıdır. Baş kaldırmazlar. Hem de görüntüleri güzel. İmiş ah. Ne desen yaparlar. Ha? İşte bir arada bir odada bir erçek bir kadın. Üçüncüleri kimdir Resulullah'ın dediği gibi? Şeytan. İşte bak İslamiyet bu kapıları bile kapatmıştır. Sonra İslamiyet ne yapmış? İnfak çöleye Çöleye, e, hizmetçiye, işçiye infakı teşvik etmiştir. Yani benim sadakam var, benim sadakam var. Akrabun evle bil maruf dedik ya, en yakın nedir? Daha evledir. Uzaktan. Benim sadakam var, ben önce kendi işlerimi araştırırım. Bunlar benim elim altında çalışıyor, ben bunlardan mesulüm. Araştırırım. işçilerinde hangisi ihtiyacı var? Öncelerine ihtiyacın getirir. İşte infakar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşvik etmiş. Abu Hurayra radiyallahu anhu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti sadakaya. Ya Resulullah bir tanesi dedi ki benim bir dinarım var. Kime vereyim bunu? Kendi nefsime? Dedi bir dinarı kendi nefsine infak et. O birisini zevcene infak et. O birisini çölene infak et yanda hizmetçine infak et. Bak, nefsin isterklidir. Sen de et. Sonra zavcın, ehlibeytin, çocuğun, çocuğun sonra çölen geliyor. Bunları ne yap? İnfak et. Sonra İslam neyi emretmiş? Affet diyor. Çölen hata yaptı, affet. Hizmetçin hata yaptı, affet. Affedici ol. İşçinin yanında hata yaptı her zaman affet. Ama işçi tersine kullanmasın bunu. Nasıl olsa şirkettendir. Bir bunun da bir kaydası var. Adam şirket ona yemek veriyor, işraf ediyor. Nasıl olsa şirkettendir. He? Me mesela şirket diyor ona bu kadar malzeme götürebilirsin. Adam götürür ya israf olur boşuna. Olsun şirkettendir diyor. Bu da adaletsizlik. Ne şişansın, ne çaba. Eskiler çok güzel oturtmuşlar sistemi. Aslında bu laflar boştan çıkmamış. Bunlar hepsini buvvetin mişkatinden gelmiş. Bizim atalarımız. Bu sözleri çıkartmışlar. İşte affetmek nedir? Kim var affet hata yapmasın? Her kul hata yapar dedir. Ama affetmek nedir? Ee, şeydir. Ee, teşvik etmiş. Bir tane e, soruyor e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ya Resulallah ben hizmetçim, yen kölem hata yaptı. Affettim onu ondan sonra yine affet diyor. Ondan sonra diyor yine affet diyor. Ondan sonra diyor yine affet. Ne kadar? Yetmiş kere diyor. Bir günde yetmiş kata yapabilir mi bir köle? İmkanı yoktur. Ama yetmiş kere yapsa affet. Ya bu ne yapıyor? Köleliği avrak üzerinde mi kaldırıyor yoksa hakikatte mi? Hakikatte kaldırıyor. Sonra en sonuncusu, çölene dua et diyor. Çölene dua et. Nasıl kendi nefsine dua ediyorsun? Çölene de dua et. Nasıl çoluk çocuğuna, kardeşlerine, akrabana dua ediyorsun? Çölene, işçine, hizmetçine de dua et. Ne için dua et? Allah olara hidayet versin. Çünkü kimin için dua etsen sen bir melek var başında durmuş ne diyor ki? Amin ve misil. Ben burada elimi kaldırdım. Zahru gaybde tabi. Kimse beni görmüyor. Ya Rabbi. Ha? Burada bir Abdülkadir kardeşimiz var evlenmek istiyor. Ya Rabbi bunun işini kolaylaştır. Ha? Bana ne der melek var başımda? Amin der senin için de öyle işin kolaylaştır. Bak meleklerinç melekin duası nasıl kabul olmaz? He? Kabul olur mu? Melek günah işlemez. Duaları meleksiz, meleklerin izinsiz geçer. Onun için rahmet meleğini insan evinde toplaması lazım. Onun için evine müzik koymasın, it koymasın, e, pislik yapmasın. Nedir bunlar? He? Rahmet meleği kaçmasın senin evinden. Azap meleği girer, şeytan girer. İşte rahmet meleki önemlidir. Ondan sonra ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor ki bir de he hizmetçine çölene sadece dua değil beddua yapma Resulullah diyor. Çünkü beddua bir hadiste diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isticabe kapı bilmezsin ne zaman açılır. Bakarsın sen konuştuğunda allah Teala birden e, kapı açtı kabul oldu doğan. onun için ne malına ne evladına, ne çölene, ne hizmetçine, ne işçine dua basma. Bakarsın isticaba kapusu açılır, Allah kuruşun dua olur. Ya bu mesela malının yüzünden senin başına bir bele geldi. Ya olmazı olsaydı bu malın desen. Bakarsın Allah duanı kabul etti, birden iflas etti. Çocuğun üzerine bir dua bastın, aynen öyle. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi nefsinize la tedru ala anfusukun. Anfusikum. Kendi nefsinize beddaa basmayın. Ve evletlerinize beddaa basmayın. Ve hizmetçelerinize beddaa basmayın. Ve mallarınıza beddaa basmayın. Belki bu dür isticaba kapsını den gelir. Allah ona isticabet eder. İşte bu önemlidir. İşte bulardan dolayı biz ne yapacağız arkadaşlar? Böyle bir şey yapmayacağız. Bir yapmayacağız. Bir dua yapmayacağız. Önce biz her zaman elimiz duada olsun. Hele mümine hiç bedda basılmaz. Bedda kime basılır? Çafire de basılmaz ha. Yani düz bir çafire niye bedda basıyorsun? Tam tersine düz bir çafire diyersin Allah buna hidayet versin. Ama kime bedda basılır? Hiç Resulullah gördün mü bedda bassın çafire? Ey immetül Kureyş'e bedda basmadı. Dedi Allah bunlara hidayet versin. Dedi Allahum اخفر لقمي فاينهم لا يعلم. Affet buları bilmiyorlar dedi. Ama kime beddua bastı? Çim İslam'a savaş ilan etmiş? Bir ay zulmetmiş. Onlara beddua basarız. Bir ay mesela onlar yetmiş kariyi aldılar Resulullah'a. Yalan söylediler, aldattılar. Götürler, öldürler. Bir ay Resulullah sana Fecir namazında, sabah namazında konut duası yaptı. Beddua bastı onlara. Evet. Ondan dolayı beddua güzel bir şey değil. Yani kısacası İslam dini çöleği yer üzerinden kaldırmıştır. Tam tersine Allahu Teala'nın dediği gibi vahfir cenahaka limenittabaaka minel mu'minin. Her zaman müminlere rahmet gözüyle, şefkat gözüyle bakacaksın. Müminleri davas federken edilletun alel mu'minin e'zhetun alel kafirin. Müminlere alçak gönüllü, imişah kalpli, çafirlere sert. Şimdi yerleri değişmiş. Nasıl olsa bu bizdendir diyor. Kızıyor Musulmana. Çafire de avuşturuyor elini. yende de tavlıyor. Maalesef şey dönmüş. Evet. Sonra ne diyor Kısa Surasında? Tilke dâru l Bu ahiret makamı, ebedi hayat kimi içindir? Nec'aluhâ lillezîne la yuridûne uluvvam fil ardi ve la fesâd. İstemeyenler, kibirlik, yükseklik istemeyenler vel aqibetu lil Sonuç kimler içindir? Allah'tan korkanları içindir. Evet, işte bu nedir? Ee, bu İslam hakikaten çöleleri yer üzerinde kaldırmıştır. Ama niye koymuştur dedik? İcabi gereği. Şimdi bu Bak ne kadar şertler var. Değil mi? Neredeyse bize Allahu Teala İslam dini tavsiye ediyor. Neyi? neyi? tavsiye ediyor? Neredeyse sahip çıkacak. Çöle bizim varisimiz olacak. Aynen konuşucu. Öyle bir dindeyiz. Ama gelelim 59. şubeye. Çölenin görevi nedir? Çörevin görevi nedir? Çörevin görevi doğru Müslüman lazım Hiç alimler bunun üzerine fazla işlememişler. Doğru bir müslümanın görevi çölen oyuncu görevidir. Düz bir u. ne yapması lazım. Yalan dememesi lazım efendisine. Ha? Aldatmaması lazım. Bunlar nedir? Hepsi müslümanın görevidir. Onun için ben 59. şubeyi işlemeyeceğim. Bakın İslam dili ne kadar kolaydır. Çi ders işledik efendinin görevini. Bak. 5 dakika şimdi çöl Kulun yani işçinin görevini. Gerçek arada sıkıştırdık biraz İşçinin görevi nedir? Yalan söylememesi, aldatmaması, anlaşmaya sadık kalması. Yani bir Musulmanın bütün ahlakı kölede olması lazım, yani de işçi de olması lazım. Evet bu kadar basittir. Onun için gerek yoktur. Şimdi bir tane yalan desene olur? Cezası ataştır. Kölere yalan dese cezası ateştir. Ama çölenin bir özelliği var. Efendisine sadık kalması lazım. E bu her Musulmanda da var. Her Müslüman Musulmana sadık kalması lazım. Her Müslüman kardeşine sadık olması lazım. Her işçi işverene sadık olması lazım. Anlaşmada nasıl anlaşmışsa öyle sadık olması lazım. Evet. Bu da dedik nedir? İslam çöleliğe bakışı öyledir. İslam çağıt üzerinde çöleliği kaldırmamışsa da ama hakiki kaldırmış. Çöleler müminlerin önüne, efendi müminlerin önünde çıkıp cemaatte imam olabilecek bir hale gelmişler. Hatta kral olmuşlar. Öyle bir toplumda çöleler hakiki kalkmış mı? Yoksa kalkmamış mı? Kalkmış. Evet, bu da bugün bu kadar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mürselin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين